Veyahut da bir malın menfaati olabilir ki buna fıkıh dilinde icar ediyoruz, kira akti diyoruz. Bu durumda da harici bir problem dillendirilmedikten sonra bu akit de sahittir. Kişinin alacağı ücret kişiye helal olur. Sual eden kardeşimiz ise diyor ki ben mühendisim. Mühendislik vazifemi yerine getirmek değil de,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 E, bu farklı şekillerde de bize geldi, e, şöyle geldi, e, bir kurum kalkıyor, e, diyor ki size bilgisayar vereceğiz veyahut da bilgisayarınızın bir bölümünü bize vereceksiniz, size bir program vereceğiz, o programı yükleyeceksiniz e, ve bilgisayarınız internette var olduğu müddetçe, açık olduğu müddetçe e, saat başı şu kadar ücret vereceğiz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 Ben kendi hissem olan %50'yi bir başkasına sattığım zaman %30 hisse ortağı ile %20 hisse ortağı arasında bu %50'yi şufa ile alma noktasında bir fark yoktur. Eğer her ikisi de şufa hakkıyla orayı almak istiyorlarsa %50'yi 25-25 alabilme haklarına sahip olacaktır. Birinin hissesinin fazla olması, birinin hissesinin eksik olması bu hakta da oranlarda farklı olmasını gerektirmeyecek. Çünkü dediğimiz gibi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 Dediğimiz gibi kısa surelerde bir sure atlayarak veyahut da yukarıya doğru makulsen okunması mekurttur. Ama bu farz namazlardadır. Nafile namazlarda ise böyle bir kerahatin olmayacağını özellikle Şurum Bilali İmdadül Fettah isimli eserinde açık ve net bir şekilde söylemiş. Hatta farklı eserlerde de bu kerahatin farz namaza mahsus olduğu, nafilelerde ise böyle bir kerahatin olmayacağı dillendirilmiştir. Evet hocam.